Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan takvimlerimiz 4 Ocak çarşamba gününü saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarında Kentin Gizli Öyküleri programı ile sizlere merhaba diyoruz. 15 günde bir çarşamba günleri 16.30'da açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz Kentin Gizli Öyküleri programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Bildiğiniz gibi bu programda gerçek yaşam öykülerini paylaşıyoruz sizlerle ve bu öyküleri bizzat öykülerin kahramanlarından dinliyoruz. Öyle ünlü insanlar da değil bu kahramanlar aramızdan mahallemiz. Kentimizin sokaklarından insanlar Ve bugün yine bir ilham verecek bir yaşam öyküsüyle Ömrünü bir balığa Hem de nesli tükenmekte olan bir balığa adamış Bir kahramanı konuk alıyoruz Mustafa Sarı bu hafta Kentin Gizli Öyküleri programının konuğu Hoşgeldiniz Mustafa Hocam Merhabalar Mustafa Hocam diyorum çünkü Mustafa Sarı bir akademisyen Profesör, doktor Mustafa Sarı e, Hocam bir balığa, ömrünü bir balığa adamış bir insan dedim. Nesli tükenmekte olan bir balığa hem de inci kefaline adanmış bir hayat. Bugünkü konumuz, konuğumuz. Ee, Mustafa Hocam'ın hayat öyküsü nerede, nasıl başladı? Öncelikle hem size hem tüm dinleyenlerimize buradan selamlar, saygılar sunuyorum. Çok mutluyum böyle bir programa benim hayatımı konuk ettiğimiz için biz yok teşekkür ederiz hocam ama paylaşmayı kabul kahraman ettiğiniz olarak için. ifade Eee kahraman sözüne itirazım var. model olmasını arzu ediyoruz. Yani insanlar kahramanları taklit edemezler ama model olarak kabul ettikleri insanları taklit edebilirler. Eee inceliksel korunması başta olmak üzere benim yaptığım çalışmalardaki esas hedef model oluşturmaktır. Bunun altını çizerek başlayalım efendim. Peki hocam. Ben, ben e, yaklaşık 50 yıl önce e, Tokat'ın Erbaa ilçesinin Karayaka kasabasında e, dünyaya geldim. E, sonbahar e, zamanında doğmuşum. E, i̇lkokulu e, Karayaka'da bitirdim. Ortaokulu yine Karayaka'da bitirdim. Liseye başladım ama lise Erba Lisesi çok kalabalıktı, çok mutsuz oldum. Ticaret Lisesi'nde sınav vardı, gidip ona katıldım. Ticaret Lisesi'ne kaydoldum, birincilikle kazandım o sınavı. 3 yıl boyunca Ticaret Lisesi'nde okudum. Yine 1984 yılında Erba Ticaret Lisesi'nden de yine dereceyle birincilikle mezun oldum. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü'ne karakter yaptırdım. Hiç balık yemeyen, hiç balık eve, eline hiç balık girmeyen bir ailenin çocuğu olarak su ürünleri okuyordum. Nereden peki su hocam ürünler... su ürünleriyle bağlantı kurdunuz? Nereden aklınıza geldi böyle bir bölüm seçmek? Benim hiç aklıma gelmedi aslında. Ben daha çok işletme filan gibi bir şey okumak istiyordum. Çünkü Ticaret sesindeki derslerden çok mutluydum. Ticaret sesini sevmiştim. Ee, onun devamı olarak da işletme falan gibi bir şey okuyayım dedim. Ee, abim de dedi ya okuyacaksan iyi bir üniversitede işletme okuman lazım. Onu da zor kazanırsın. Puan e, sınav e, o zaman böyle şeyler yok. Ya. Önce puan alıp sonra e, tercih yapıyor değildik. Hı hı. Sınava girmeden önce tercihleri yapıp e, sınava giriyordunuz. Dolayısıyla deneme sınavlarında aldığım puanlar ortadaydı. Ticarete sinirlenen olarak iyi bir üniversitenin işletmesini kazanman zor. Okul birinciliği kontenjanında var. Ziraat fakülteleri iyidir. Gelsem ziraata gittileri. çeşitli tercihler yaptık. İşte ziraat fakültesinin bölümleri vardı. Tam o esnada da ya bu su ürünleri iyi bir bölüme benziyor. Yeni de bir alan. Herhalde iş bulma sorunu olmaz. Bunu yazalım dedi abim. <gülüyor> Yazdık. ...su ürünleri, zira Ankara Üniversitesi, ziraat fakültesi su ürünleri bölümüne. Yani ömründe bir iki defa balık yemiş bir insan olarak... ...ailesine hiç balık girmeyen bir ailenin çocuğu olarak su ürünleri okumaya başladım. Peki Ankara'ya ee, gittiniz. Ankara'ya gittiniz ve üniversite yaşamı başladı Ankara'da. Tabii tabii, tabii. Ankara'ya gittik. Ankara'da üniversite yaşamımız başladı... Ankara Üniversitesi'nde o yıl Ziraat fakültesinde 800 küsür kişi vardı birinci sınıfta 4 bölüm bir arada ders yapar. kalabalık efendim hocalar robot e, gibi hiç öğrencilerle iletişim kurmuyorlar Tası sevimsiz e, mutsuz oldum e, ve üniversiteyi bırakmaya karar verdim e, Ekim ayının sonu gibi e, eve geldim e, Tokat'a geldim ee, daha gitmeyeceğim, ben bırakacağım üniversiteyi dedim. Köyde e, yaşıyorduk biz, e, bir çiftçi ailesiyiz. Babam da dedi ki evinin küçüğü sensin zaten. Vallahi ben de yalnız kaldım, gitmesen çok sevinirim. Tarlada, bahçe, bahçede çok iş var yapacak. E, gitme oğlum dedi. Ee, babam gitmediğince birden düşündüm. Ben tarlada, bahçe işlerini sevmiyorum ki arkadaş, yani e, o gece düşündüm. Eğer ben üniversiteyi bırakırsam köyde kalacağım, köyde çalışmaya devam edeceğim. Sabah kalktım, çantamı toparladım, baba ben geri dönüyorum okula dedim. Pek çocuk değil dediler. Böylece... <gülüyor> <gülüyor> Okulun alternatif olarak düşündüğünüz yaşamın herde böyle bir yaşam değildi. Değildi. Yani e, hadi bir mutsuzlukta öbür mutsuzluğa e, kaçmaya karar verdim. Ama sonra alıştık tabii okula da, Ankara Üniversitesi'ne de. Ankara'daki yaşamadı o bir bir yaşam vardı Ankara'da. O zamana kadar Ankara'ya hiç gitmiş miydin hocam üniversiteye kadar ya da Tokat dışında başka bir şehre? O bir kez gitmiştim evet. Ankara'ya bir kez gitmiştim çünkü e, bir de ortaokul ikinci sınıfta mıydı birinci sınıfta mı bir e, yatılı okul maceram olmuştu. Yani o zamanlarda öğretmenler başarılı öğrencileri gel çocuğum sen şu sınava gir derlerdi. Hangi sınava girdiğini bile bilerdik Hı. doğrusu. Ben de öyle her sınavı sokarlardı. Bir tanesine de girdim de ondan sonra kazandın sınavı dediler. Nereye kazandık? Tokat Gaziosmanpaşa Osman Paşa O zaman Gaziosmanpaşa Paşa Lisesi Türkiye'de üniversite kazandırmada üçüncü filan demişlerdi bize. Ee, yani ortaokulu ve liseyi orada okuyacağız. Ee, hmm. Gittim oraya ee, ama tabii çok küçüktüm ondan sonra ee, ve bir gece yatıp kalabildim orada. Oradan geri döndüm. İşte oraya gideceğimiz zaman bir sağlık raporu istemişlerdi. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi'nden o günkü adıyla söyleyeyim. ve Bu doktorların e, grevleri vardı. Hastanelerde doktor bulunamıyordu. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi raporu ancak Ankara'da ya da İstanbul'da alınabiliyor dedi. Biz de babamla Ankara'ya gitmiştik. Yani 77-78 olabilir. Tam bilemiyorum. Ee, Ankara'ya e, daha önce öyle gitmiştim e, doğrusu. Böylece yani e, üniversite yılları e, Ankara'da geçti. 88 yılına kadar, e, 4 yıl boyunca Ankara'da okudum. bölümü sevdim. Yani ilk yıl çok mutsuz olmama rağmen ikinci yıldan itibaren sevdim. Ama kafa dengi bir arkadaşım vardı. E, yani e, dersleri filan pek önemsemezdik. E, 50 ile geçiyordu bizim okulda. 1 alan birbirine ayıtlardı ya kardeşim israf etmişim 51'de alınır 50 de alılır mı filan diye 50de hedefimiz ya yani notları israf etmeden okulu bitirmek Çünkü o yıllarda asla e, irak edemişken olmayı ben düşünmedim hı hı. asla devlette çalışmayı düşünmedim serbest çalışıp kendi işimi kuracaktım Ondan sonra e, olmadı Ticaret yapacaktım böyle bir düşüncem vardı peki akademisyen yani, olmayı düşünmediniz devlette çalışmayı düşünmediniz okul bitti sonra ne yaptın hocam evet evet o işte okul bitti yani birden ortada kaldık hemen ben telaşla şey gideyim dedim askere gideyim dedim askere gittim buşvarto'da askerlik şube başkanı olarak askerlik yapmaya başladım askerin oldum o esnada orada sıkılıyordum. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yakındı. Oraya bir gittiğimde yüksek lisans sınavı var dediler. Ona girdim. Sonuçta kazandık. Canım sıkılmasın diye yüksek lisans yapmaya başladım. Ama nasıl yapıyoruz? O zaman ilçe jandarmada da bir şey var. Üsteğmen arkadaşımız var. O da balığı seviyor. Ben e, su mevzuyum ama serpme atmayı bilmiyorum. O çok iyi serpme atıyor. Beraber gidiyoruz deriyor. O balık tutuyor. Ben onun tuttuğu balıkları alkol dolu bir bidon götürüyorum. Ona donduruyorum. Sonra getirip tek tek teşhis ediyorum. Falan. Müthiş mutlu olmaya başladım. Yani o araştırma esnasında. Bir taraftan da serbest iş nasıl yaparım diye düşünüyorum. Birkaç ticari denemem oldu. E, sermayemi batırdım. Yani başarılı olamadım ticari olarak. Hı hı. Sonra e, askerlik bitti. Bu esnada Masterda bitmiş oldu askerlikten biraz sonra. E, yani iş bulamadığım için e, bir akrabamızla beraber e, taşeronluk yapmaya başladım. Kalıp, demir, beton işleri yaptık Antalya'da. O işi de aslında e, çok sevdim. Gayet de güzel gidiyordu. E, fakat çok yoğun bir işti yani... Sabah çıktığı erkenden çıkıyorsunuz. Gece döneceğiniz saat belli değil. 365 gün aynı tempoda çalışıyorsunuz. Ve hiç kendinize zamanınız kalmıyor. Ee, onun için o işten de e, mutsuz oldum. Ve e, yani o balık tutma esnasındaki mutluluğumu hatırlayarak akademisyen olmaya karar verdim nihayet. Aradan 4 yıl geçtikten sonra Van'da e, bir araştırma görevliliği sınavı vardı. Antalya, Manavgat'tan kalktım. Gittim Van'daki sınava girdim ve sonuç başarılı oldu. 1992 yılında devlette çalışmaya başlamış olduk. Yani hatta asistanlık için şöyle düşünüyordum. Bir üniversitede asistan olmaktansa ayağıma taş bağlar büyük bir suya kendimi bırakırım diye düşünüyordum. O kadar istemiyordum asistanlığı. Neden derseniz çünkü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Bugün değiştiğini görüyorum mutluyum onun için çok sert öğrenci hoca ilişkisi çok sert hoca asistan ilişkisi vardı. Hocalarımızın bizim yanımızda asistanlara sık sık hakaret ettiğine şahit olurduk. Bu yüzden daha asla akademik olarak çalışmayı düşünmemiştim. Ama hayat sizi Sonra. Vana sürükledi ve bir araştırma görevlisi olarak Vanda suyun ürünler evet. çalışmaya başladınız hocam. Evet evet evet. 1992'de e, başladı. Tabii e, Van'daki araştırma görevlisi olarak çalışmaya e, başlamak benim hayatımda e, e, çok büyük bir değişim meydana getirdi. E, yani araştırmanın aslında beni ne kadar çok mutlu ettiğini, o alanda aslında ne kadar başarılı olabileceğini e, hemen e, fark ettim. Araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayınca. Çünkü yapılabilecek çok şey vardı ve ben de bunun için heyecanlanıyordum. İşte oyunlarda yani Türkiye'de zaten çok az sayıda üniversite vardı, çok az sayıda araştırmacı vardı... Ve tüm alanlar neredeyse boştu. Çok şükür bugün üniversite sayısı arttı. Başka tartışmaları yapabiliriz tabii ki kalite tartışmalarda ama üniversite sayısı arttı. Ve nereye giderseniz gidin her alanla ilgili her konuyla ilgili 3-5 tane araştırma görüyorsunuz. Peki hocam Van'a gittiniz o yıllarda. Van'da araştırma görevlisiniz. Nasıl bir hayat sizi bekliyordu Van'da? Nasıl başladı o mücadele? Ve İnci Kefali ile aslında Van'da nasıl tanıştınız? Bize birazcık bundan bahseder misiniz? Vana ilk gittiğimde Antalya'dan Erzurum'a, Erzurum'dan da Vana gitmiştim otobüsle. Erzurum'dan Vana giden otobüsle geçerken Erdiş'e geçtik. Erdiş arasında tam Van Gölü'nün kuzey ucu burnunda Karahan Köyü var. Karahan Köyünde Nisan başıydı sanıyorum. Evet, Nisan başıydı. Karahan Köyünden geçerken orada bir tane gır gır teknesinin inci kefal gördüm. Halbuki ben e, yani su okurken öğrenmiştim iç sularda gırgıl e, kullanılması yasak diye. Gırgıl e, bu hamsinin azcılığında kullanılan kocaman devasa ağlar. Sürüyle balığı çevirir çıkarır ondan sonra kamyonlar dolusu balığı e, yüklemiş olur. E, bir seferde e, dışarıya dışarıya ekleyen kamyonlara. İşte o ağları görünce e, çok şaşırdım. Yani inci kefalı e, tamam dere ağızlarında yaşar van gölünde balık yaşamaz diye öğrendim. Gırgır gır iççilarda kullanılmaz diye öğrendim ama gırgır kullanıyordu. Sordum oradaki muavine sordum. Nedir bu diye. Ee, balık alıyorlar Van balığı, inci kefal alıyorlar Bunlar Karadeniz'den getiriliyor bu sezonda dediler. Ve akşamda e, işte Van'da bir tanıdığım arkadaş vardı. O bizi evine davet etti. Ve ilk defa inci kefalını orada yemiş olduk. E, dolayısıyla inci kefalıyla böyle bir e, tanışma gerçekleşti. Ve işte ee, bölümde çalışmaya başladığımızda da Ziraat Fakültesi Uyrukları Bölümü çalışmaya başladığımızda bizden önce orada bir proje başlamıştı bir DPT projesi o projenin parçası olduk inci kefalının popülasyonu ile ilgili parametreler toplamaya çalışıyoruzydık ve ben doktora e, yaparsam doktora esnasında inci kefalı çalışmalıyım diye karar verdim ve kısmet oldu Ege Üniversitesi'nde 93-97 yıllar arasında e, doktora eğitimde başladığımda. İnci kefalının stok miktarının tahminiyle ilgili bir proje, ee, doktora tezi yapmaya karar verdim. Ee, yani Van Gölü'nde e, ne doktor... kadar inci kefali var, inci kefali balığı var, bunu tahminini çıkaracaktınız araştırmanızda. Doğru mu Hadi anladım stok hocam? Stok tahmini projesinde, Yani Van Gölü'nde ne kadar balık yaşar, bunların yaş dağılımı nedir, boyları nedir? Avcılık durumu nasıl etkiliyor popülasyonu avlanacaksa nasıl avlanmalı hangi mevsimde avlanmalı benim uzmanlık alanım bu alan olduğu hı hı. için böyle bir e, doktora tezi yapıyorum dedim 1997 yılında doktora tezimi bitirdim ama doktora tezini daha bitirmeden önce inci kefanın ne kadar korkunç bir şekilde avlandığını gördüm üreme zamanında. Ee, Van gölünde ne kadar balık varsa akarsulara göç ediyor çünkü inci kafalı Van gölü'nün tuzlu suları sularında yumurta bırakamıyor. Nereye yumurta bıraktıktan sonra tekrar geri dönüyor. İşte insanlar da bir yıl boyunca bekliyorlar, çalışmıyorlar, ekmiyorlar, biçmiyorlar, dikmiyorlar. Kızını evlenirken ee, inci kafalı balık sezonuna bırakıyor, kamyonunu tamir ettirirken balık sezonuna bırakıyor borcunu. Ve üreme zamanı geldiğinde de üşüşüyorlar insanlar derelere. Balıklara hiçbir üreme şansı vermeden onları avlayıp e, kamyonlara doldurup satmaya çalışıyorlardı. İşte bunu durdurmak için e, bir öneri geliştirdim doktora tezimde. Ve bu önerinin uygulanması için e, Tarım Bakanlığına gittim, valiye gittim, rektöre gittim. Hiçbir sonuç çıkmadı. Hatta şöyle diyeyim yani o zamanki... Gittiğim ilgili tarımdaki şube müdürlük arkadaş, ben bunları heyecanla anlatırken benim karşımda uyuduğunu fark ettim. Ve hemen tezimi kapattım. Dedim arkadaş bana müsaade sayın müdürüm, bana müsaade ben gideyim. Bu tezden de size daha sonra gönderirim. O da bana dedi ki ya hocam sen merak etme, yani devlet büyüktür. Devlet her şeyi bilir de yaparsan işim yapmışsın araştırma gerisine karışma devlet gerisini halleder dedi. Aman. Ama halletmediğini gördüm ben zaman içinde. Ama Mustafa Sarı hocamız bunu devlete bırakmamaya kararlıydı anladığım kadarıyla. Peki hocam yani, sonra ne yaptınız? E, tabii daha sonra devletle olmayacağını devletin bunu yapmayacağını anlayınca Balıkçılarla birlikte bir şeyler yapalım, bir harekete geçtik. Köy köy dolaşmaya başladım. Eski bir arabam vardı onunla. Balıkçıları ve kaçak balık satanları ikna etmeye çalıştım. Ve onlarla beraber balıkçı merkezde bir yönetim modeli geliştirdik. Bu sefer onu Tarım Bakanlığı'na sunduk. Tarım Bakanlığı bu sefer onu da reddetti ve hatta beni mahkemeye verdiler balıkçıyla işte çıkar ilişkisine girmek, faiz sağlamak falan diye baya baya Tarım Bakanlığı'nın temsil eden Tarım İl Müdürü ile beraber karşılıklı, hakimin karşısında ifade verdik. Yani ben siz aslında kaçak ama... balıkçılığı önlemeye çalışıyorsunuz, balıkçılarla bir model kurmaya çalışıyorsunuz ama balıkçılarla, kaçak avcılıkla, kaçak balıkçılıkla ilgili olarak işbirliği yaptığınızda da devlet size dava açıyor. Tabii tabii tabii aynen öyle. Ee, dolayısıyla yani o da sonuç vermedi yani devlete küstük sonuç vermedi ee, efendim devletle beraber yapalım dedik sonuç vermedi en sonunda e, sivil toplum kuruluşlarının daha güçlü olduğunu fark etti çünkü o yıllarda beraber çalıştığımız birkaç tane vakıf var mesela Çekül Vakfı vardı halen Çekül Vakfı'nın üyesi olmaya devam ediyorum. Çekil Başkanı Profesör Metin Sezen Hocamıza ben işte yazıyorum Vand'ın bir rapor. Benim raporu Tarım Bakanlığına ben gönderdiğimde dikkat almıyorlar. Metin Hoca gönderdiğinde arıyorlar diyorlar ya hocam ne güzel siz konulara temas ediyorsunuz falan. Ya arkadaş iyi Metin Hocamız çok güzel işler yapıyor. Çekil çok önemli bir kuruluş ama işi yapan benim beni niye görmüyorsunuz? Sivil toplum kuruluşlarının gücünü fark etmiş olduk. Ve böylece bir dernek kurduk, Doğa Gözcüleri Derneği'ni kurduk. O, o, bu esnada da tabii UNDP'yi e, keşfettik. Yani bizim gibi çalışan insanlara, kurumlara, sivil topluma destek veren, e, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı küçük destek e, programını keşfettik. Oradan proje desteği almaya başladık ve böylece aslında ince kefalı çalışmaları e, sivil toplum merkezli yürümeye başladı. Hocam, yani ortasında sivil toplum merkezli yürümeye başlıyor çalışmalar ama bir yandan da aslında siz kaçak balıkçılığı önlemeye çalışıyorsunuz. Ince kefalin yaşamını sürdürebilmesi için Van gölünde yaşamın devamı için kaçak balıkçılık yapan köylülerle o bölgedeki insanlarla bir mücadele veriyorsunuz. O süreç şu anda anlatması belki kolay geliyor ama arkasında biliyorum ki birçok sancıyı, sızıyı da barındıran bir süreç. O süreçte hiç zorlanmadınız mı? Neler yaşadınız? Tabii çok anlatması kolay, yaşaması zor şeyler bunlar. Çok zor günler yaşadık mutlaka ama... Yani yaptığımız işin heyecanı o kadar yüksekti ki o kadar ben büyük bir heyecanla, aşkla, şevkle bu işi yapıyordum ki onlar şu anda hiç gözüme gözükmez oldu o yaşadıklarım. Yani oysa yani her gün evimi birisi arayıp işte eşime tehditler savuruyordu yani işte evinizi yakacağız, kocanı öldüreceğiz, çocuklarını kaçılacağız beni her gördükleri yerde tehdit ediyorlardı. Diyelim ki X balıkçı köyde kaçak balıkçı köyde benim e, üniversiteden birisi gitti ya da biriyle karşılaştılar. Onunla haber salıyorlardı ya o Mustafa Hoca var ona söyleyin bizim köye gelirse onu vuracağız öldüreceğiz şöyle yapacağız böyle yapacağız diye. Ailenizin ama tepkisi bunlar... ne oluyordu hocam bu süreçte? Şimdi e, ilk önce tabii çok şaşırdılar e, hepimiz hep beraber şaşırdık buna e, ama bir yere geldik iş çok ciddiye bindi. Hakikaten e, tehditlerin e, şeyleri ortaya çıkmaya başladı. Uçları gözükmeye başladı. Tehdit olmanın biraz daha e, ilerisine geçmeye başladı. Ve ben de eşime dedim ki ya bak e, Sevil Hanım, yani bu durum böyle. E, bu tehditler böyle devam ediyor. Ne yapalım? Bir karar vermemiz lazım. Eğer devam edelim dersen sonu bu işin ölüme kadar gidebilir. Yok e, bırakalım dersek bırakacağız. Başka bir yere gideceğiz. Çünkü o zamanki şartlarda dedi, gel bizle çalış diyeyim. bir sürü üniversite vardı bunu. Sağ olsunlar. Eşim şimdi de dedik ki, ya ölecek kadar bu işi yapmak istiyor musun? Yani bu kadar yıldır emek veriyorsun. İstiyorum dedim. O da dedik o zaman sen hiç merak etme. Sen işte Allah korusun ölürsen sana bir şey olursa ben çocuklara bakarım dedi. <gülüyor> sağ olsun. <gülüyor> E, bugünkü e, noktadan bakınca çok büyük bir fedakarlık ama e, bir arkadaş bir toplantıda anlattığımda dedi ki ya hocam aslında yenge seni gözden çıkarmış senin haberin yok iyi bir şey gibi anlatıyorsunuz. <gülüyor> <kihan dedi. gülüyor> yani bilmiyorum gözlerini çıkarmıştı iyi bir şey miydi ama o gün için çok kıymetliydi sağ olsun. Hocam Biz her şeye rağmen devam etmeye karar vererek devam etmiş olduk. Yavaş yavaş da sonuna doğru geliyoruz. Son dakikaları programımızın. Peki bugün geldiğimiz noktada siz yıllarca mücadele verdiğiniz sivil toplumun gücünü öğrendiğiniz. Sonrasında ne oldu? Bugün geldiğimiz noktada inci Kefali mücadelesi ne durumda? Bugün geldiğimiz noktada ilk başladığımızdan çok ileri bir yerdeyiz. 15 köyün hepsinde kaçak avcılık durmuş durumda. İnci kefalından sağlanan gelir 1.2 milyon dolardan 12 milyon dolara yükselmiş durumda. Benim maaşım aynı altını çiziyorum. Yani bu kazanç <gülüyor> tamamen Van Gölü'nün çevresindeki insanların cebine girdi. <gülüyor> Kaçak avcılıktan dolayı boyu 16.5 santime kadar gerilen inci kefali bugün 22.5 santime kadar çıkmış durumda. E, dilim av verimi yani balıkçının profesyonel balıkçının 100 metre karadan aldığı balık 2.5 kilogramken. Bugün 20 kiloya yaklaşmış durumda. Yani diğer taraftan da tabi çarpan etkileri bir sürü oldu inci kefalının. Yani bugün inci kefala artık yok olma trendinden kurtuldu. Van Gölü'nün çevresinde bir tane tekne bağlayacak bir balıkçı barınağı yoktu. ...8 tane balıkçı barınağı yaptı devlet bugün Van Gölü'nün çevresine. Balıkçılık bir sektör haline geldi. Ee, çamurun içinde balık satılırdı, seyyar arabalarının üstünde, Van'da, Erdiş'te, Bitlis'te, Muradiye'de. Ee, bugün e, bu sayrın yerleşim yerlerinin hepsinde pırıl pırıl son hava odaları olan efendim, tertemiz e, tezgahlarda e, inci kefal'ı satan e, yüzün üstünde e, büyüklü küçüklü e, iş yeri oldu. Alaçlılık bir sektör haline geldi. Sadece bu da Böyle değil aslında Kefalı. hocam, sadece bu da değil Efendim? İnci Kefalı artık Van'ın simgelerinden bir tanesi haline geldi hani ve siz söylediniz. Kahraman yani bir marka oldu İnci evet. Kefalı ve adına bu yıl yedincisini yaptığımız Uluslararası İnci Kefalı Göçük Kültür Sanat Festivali adıyla festivaller düzenleniyor ve bu festivale 3 günlük süre içerisinde 50 bin 60 bin kişi geliyor ziyaret ediyor bu alanı. Ee, ve uluslararası boyutla İnci Kefalı e, bir başarı hikayesi olarak bir sürü insan, toplum, kurum kuruluş tarafından takdir ediliyor. Hocam ben programımızın de, sonuna alanda... geldik artık son saniyelerimiz. Çok teşekkür ediyoruz biz size. E, son olarak söylemek istediğiniz bir cümle varsa alalım ve programımızı kapatalım. Efendim e, vesile oldunuz ses oldunuz söz oldunuz e, hem bana hem İnci Kefal'la. Ee, çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz sağ olun evet efendim bugün programımızda ömrünü nesli tükenmekte olan bir balığa adayan yukarı denizin balığı inci kefalinin bize göre kahramanı, kendisi kahraman denmesinden çok hoşlanmıyor ama bu mücadeleyi veren en önemli neferlerden bir tanesi Profesör Doktor Mustafa Sarı yaşam öyküsüyle Kentin Gizli Öyküleri'nin konu oldu. Sizler de kendi, kendi öykülerinizi paylaşmak isterseniz öykü.kentingizliöyküleri.com mail adresinden bizlere kendi yaşam öykülerinizi gönderebilirsiniz. Aynı zamanda programımızı takip etmek için Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfasını takip edebilirsiniz. 2 hafta sonra 18 Ocak Çarşamba günü saatler 16.30'u gösterdiğinde bizler yeni bir konuk ve yeni bir